1085, numaralı konu, Useit bin Hudayr'ın üç halden birisinde olmayı temenni etmesi, evet, Useit bin Hudayr fazilet sahibi birisi olup insanların en üstünlerindendi, kendisi şöyle derdi, eğer devamlı surette şu üç halden biri üzerinde bulunabilseydim cennetlik olduğumdan şüphem kalmazdı, Kur'an okuduğum ve okunan Kur'an'ı dinlediğim veya Hazreti Peygamber'in hutbesini dinlediğim ve bir de cenazelerde bulunduğum zaman içinde bulunduğum hal, ben bulunduğum bütün cenazelerde onun başında, gelip de benim de başıma gelecek olanları ve gideceğim yeri düşünürüm.